Sadakallahü'l-Azîm. Cenab-ı Hak Kur'an'ında zalimlere, zalimler topluluğuna Allah hidayet vermez buyuruyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasına icabet mahiyetinde olayı şöyle Kur'an vurguluyor bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmiş, onları tam olarak yerine getirince, ben seni insanlara imam olarak kılacağım, önder yapacağım demişti. İbrahim aleyhisselam, benim neslimden, soyumdan da imamlar kıl ya Rabbi dedi. Allah, benim sözüm, imamlık, liderlik sözüm, zalimlere erişmez. Zalimler imamlık, yöneticilik hakkına sahip değildir. Buyurdu. Bakara 124. Evet. Bugün Hicri takvime göre 13 Muharrem 1438. Yani bundan 3 gün önce salı günü 10 Muharrem idi. 10 Muharrem Kimi sadece Hazreti Hüseyin'in şehadeti olarak değerlendirir. Kimisi de Hazreti Nuh'un ümmetiyle karaya çıkması, kurtulması vesilesini gündeme getirir ve onun değerlendirilmesi, kutlanması şeklinde düşünür. Aslında 10 Muharrem'in sünnette cahiliye döneminde mümkün Nuh Aleyhisselam'dan sonra ümmetler için oruç tutulacak bir gün olarak şükredilecek bir gün olarak değerlendirilmesidir. İslamiyet'ten önce Peygamberimiz de bugün de oruç tutuyordu. Peygamberlik geldikten sonra Kendisi bugün oruç tutmadı ama tutanlara tavsiye etti. Tutmayın demedi. On Muharrem esasıyla İslam tarihinde Hz. Hüseyin'in zalim bir yönetime karşı çıkması, ona karşı kıyam etmesi ve hunharca halife denilen zalim yönetici tarafından Yezid tarafından öldürülmesi gününün e, seneyi devriyesidir. Dolayısıyla e, bugüne ait bazı özellikler sonradan ortaya konmuş böylesine e, destansı bir kahramanlığın unutturulmasını öne çıkarttırılmış e, hurafelerle alakalıdır. Söz gelimi İslam Ansiklopedisindeki bir cümleyi aktarayım. Bugünle alakalı yapıla gelen bazı davranışlar, söz hububat karışımı, aşure adlı bir tatlı pişirmek, dağıtmak, işte kimilerinin yaptığı gibi kına yakmak, sürme çekmek ve benzeri adetlerin Resulullah ve ashabıyla hiçbir alakası yoktur. Sonradan ortaya konulmuş fiillerdir. Kerbela faciasını unutturmak için e, Emevi yönetimlerinin bu tür e, anlayışlarla insanları e, bugün için e, eğlenmeye, sevinç günü haline getirmeye, bir bayram gibi kutlatılmasına ve bidatlerin yaygınlaştırılıp e, zalim yönetimlere karşı çıkılmasın bu günler gündeme gelmesin diye e, e, uygulanan bid'atlardır. Aşure dağıtımı ne peygamberin sünnetinde vardır ne ashab tabi'in, tebevu't-tabi'in böyle bir ibadeti bilir. Tatlıdır, yenir, yenilir, ikram edilir ama on Muharrem'le bunun hiçbir alakası, bağlantısı yoktur. Hazreti Nuh'la alakası da yok. Kur'an, Hazretin Nuh'un 950 sene tevhid mücadelesini gündeme getirir. Onu yılmadan, bıkmadan, gece gündüz, açık gizli her yolu deneyerek on asra yakın bir zaman diliminde tevhid mücadelesini gündemleştirmek yerine ona atfedilen, onunla bağlantısı olduğuna dair hiç kesin bir bilgimizin olmadığı ile iad etmek, hele bunu on muharrem gibi zalimlere karşı tavır gününde bunu e eğlenircesine bu tür özellikleri ortaya koymak en azından bidattır ve temelde İslami bir mantığı yoktur. Kutsal bir tatlı filan yoktur dinimizde. Hristiyanlardaki yumurta bayramı gibi böyle bir Aşure bayramı veya böyle ecir, mükafat yoktur. Diğer sütlaç neyse, efendim dondurma neyse o da odur. Daha bir başka özelliği yok. Ama on Muharrem zalimlere karşı kıyamın destansı bir özelliğidir. Bunu niye Şiiler matem havasıyla onu gündemleştirir de Hz. Hüseyin bizim Hüseyin'imiz değilmiş gibi onun zalimlere karşı baş kaldırması, sanki Kur'an ve sünnet çizgisinde değilmişçesine onun hatırasını gündeme getirmemek ee, Hz. Hüseyin'in zalim yönetime karşı tavrını sadece ona ait bir özellik de değil Hanefi olarak önce çoğumuz Hanefiyizdir ee, Ebu Hanefe'nin zalim yönetime karşı tavrını hemen hiç gündeme getirmemek diğer İslam alimlerinin yönetimlerle ilişkisini gündemleştirmemek, kime neye hizmet etmektir, bunu tekrar düşünmemiz icap ediyor. Dolayısıyla on Muharrem'i yeni üç gün önce geçirmemiz vesilesiyle zalim ve fasık yönetimlere karşı Müslümanların nasıl bir tavrı olması lazım, onu gündemleştirmek istiyorum. Yüce Allah, kulu ve elçisi İbrahim'i e, imtihan ettikten sonra onun duasını ve duasına icabetini e, ve hangi şartlarla yöneticilere e, yetki verdiğini ifade ediyor. Bakara 124'te meal olarak az önce okudum. Allah zalimlere İmamlık, liderlik, yöneticilik hakkı vermediğini belirtiyor. Tabi zalim kimdir, nedir onu her şeyden önce bilmemiz gerekir. Yeryüzündeki her çeşit zulme ve her tipteki zalimlere karşı çıkmak İslam dininin en önemli emirlerinden biridir. İslam'ın hakim olması için de tüm zalimlere isyan edilmesi şarttır. Zulüm denilince çoğumuzun aklına sadece haksızlık, eziyet, bedenlere yapılan işkence ve benzeri fiziki yaptırımlar gelir. Dinimizde ve dilimizde bu kelimenin esas anlamı bir şeyi konulması gereken yere koymamak, hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek demektir. Hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek zulüm demektir. Dolayısıyla haksızlık dediğimiz e, kavram. Tabi hakkın ne olduğunu Cenab-ı Hakk'ın hak olan kitabından öğrenmek zorundayız. Kime ne haklar verilmiş? O hiçbir kimsenin hakkını yemeyen e, Allah'ın hak dağıtımıyla ilgilidir. O yüzden Allah'ın koyduğu sınırı haddi tecavüz etmek, tayin ettiği sınırın dışına taşmak zulümdür. Zulüm, hakkı terk etmek demektir. Bir şeyi meşru olan yerinden başka bir yere koymak. Hak'tan sapmak, haddi aşmak. Yolun üzerinde doğru gitmemek demektir. Evet, zulüm başkasının mülkünde onun izni olmaksızın tasarruf etmek. Yerli yerine koymayıp sapkınlıkta bulunmak, hakkı saptırmak anlamlarına gelir. Aslında zulüm, nurun dışında karanlıklarla ilgilidir. İslam'a göre zalim de gayet net olarak tanımlanmıştır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen her şeyden önce zalimler için temel örnek olarak vurgulanır. Allah'ın hükümleri yerine kendi kafasından veya meclis gibi beşerin toplandığı insanların hevaları tarafından ortaya atılmış beşeri kanunları Allah'ın kanununa tercih edip uygulayanlar zalimlerin ta kendileridir. Bir insana eziyet eden o kişinin sadece dünyevi rahatına zarar verirken bu yöneticiler insanların ahiretlerini mahvetmektedirler eziyet veren birkaç kişiye zarar verirken tağutlar bütün topluma onların dünyalarına ve daha çok da ahiretlerine zarar vermektedirler. Müslümanlara hayatın bütün alanlarındaki zulme karşı ellerindeki tüm imkanlarla mücadele etmeyi Kur'an emreder. Bakara 29, Lokman 20 Yunus 55 gibi ayetlerde. Bu mücadele müminlerin toplu eylem gerektiren görevleridir. O yüzden müminler cemaat ve teşkilat olmalı ve zalimlere karşı tavır alabilmelidirler. Kur'an'a inananlar kitabın insanlar arasında Allah'ın gösterdiği gibi hüküm vermek ve Kur'an'ın hükümlerini yaşamak, topluma hakim kılınmak üzere indiğinin bilincine varmalıdırlar. Bir yönetim ilkesi olarak adalet iki kişi ve birey ile toplum arasındaki ilişkilerde ilahi yasalara uygun davranmak, haklıya hakkını tam olarak vermek, haksıza Allah'ın istediği gibi cezasını uygulamaktır. İnsanın yaratıldığı günden bu yana kesintisiz olarak tek mücadele tevhidle şirk arasındaki mücadeledir. İşte bu adaletle zulüm arasındaki bir mücadele ile eşdeğerde tutulabilir. Çünkü batılı savunan mücadele müşriklerin hep safı olmuş. Müşrikler zulüm ve zalimlerin tarafını tutmuş veya kendileri zulme örneklik teşkil etmişler. Taşıdıkları şirk ve küfür hastalığının sonucu olarak müşrikler ve kafirler adalet çağrısı yapan peygamberlere ve onların izinden giden davetçilere karşı hep düşmanca tavır takınmışlardır. Zulme rıza göstermek, tepki göstermemek de zulümdür. Fakat zalimlikle mazlumluktan birini tercih etmek zorunda kalırsa bir mümin, zalim olamaz, mazlumluğu tercih eder. Ama zalimler için nice ayetlerde ceza takdir edilirken, dünyevi sonları da ifade edilir. Şuara suresi son ayette. Ebu Hanife'nin zalimlere karşı mücadele ederken şehit olduğunu, zalim yönetime itaat etmemek için bütün hayatından bile vazgeçtiğini hepimiz bilmek durumundayız. İnançları için mücadele eden çekinmeyen Ebu Hanife, Emeviler ve Abbasiler dönemindeki, başlarında halife olan, şeriatla insanları yöneten ama adaleti uygulamayan, şeriattan tavizler veren yöneticilere karşı hep olumsuz muhalefet ve hatta isyan tarzı içindeydi. Hem Emevilerde hem Abbasilerdeki yöneticilere karşı tavır almıştı. Onlara karşı ayaklanan Şii imamlara tümüyle destek olmuş, maddi yönüyle onlara e, çok ciddi meblalarda, yardımlarda bulunmuştu. Ve e, bilirsiniz e, Emeviler son e, Ebu Hanife zamanındaki e, yöneticisi, halife olarak kabul edilen Mansur'a itaat etmediği için hapse, hapse zindana atıldı. Hatta demişti ki, zalim olduğunu düşünerek, değerlendirerek, ben bu zalim halifenin vasıtı caminin direklerini say diye emretmiş olsa onu bile yerine getirmem. En küçük bir emrine uymam diyordu. Kadılık teklifiyle onu kendi safında göstermek isteyen halifenin tabi teklifini kabul etmedi teklifini kabul etmeyince e, halife de bunu zindana attırdı. Ve yaklaşık 70 yaşında olduğu halde zindanda kırbaçlar altında e, şehit oldu. Neydi onun derdi? Onun derdi Hüseyin'in derdiydi. Zalimlere karşı Kur'an'ın emrini yerine getirmek. Kur'an zalimler hakkında ne der? Bazıları Maide Suresi 44. ayetteki e, kafir hükmünü pek uygun görmez. E, bazı yöneticilerle alakalı. Efendim e, inkar edenlere aittir bu kafir hükmü. E, 45 ve 47. ayetlerde zalim ve fasık deniliyor. İşte bugünkü yöneticiler böyle bir özelliğe sahiptir derler. Farz edelim ki Halife Mansur gibi. Farz edelim ki Yezid gibi. Allah'ın şeriatını tatbik ediyorlar. Getirecek filan değiller. Getirdiler. Ama zulmediyorlar. Zulüm neydi? Şirkti. Şirk en büyük zulümdü. Ve kendileri bizi fazla ilgilendirmiyor. O kadar insanın okullarda açıkça Hala heykellerin önünde saygı duruşlarını emrediyorlar. Hala toplumu Atatürkçü onun zihniyetinde, onun kanunlarıyla, onun rejimiyle yönetiyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar ve Müslümanların Müslümanca yaşamaları için bir sürü engeller konuluyor. Burada ve başka ülkelerde. Peki zalimler hakkında Kur'an ne diyor? Neymiş bu zalimlik? Gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Ali İmran 151 De ki söyler misiniz bana? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumlardan başkası mı helak olur? En'am 47 Zalimlere hiçbir yardımcı yoktur. Haç 71 Zalimler hangi inkılapla devrileceklerini yakında bileceklerdir. Şu ara 227 Zalimler için koruyucu bir dost da, sözü yerine getirilen bir şefaatçi de yoktur. Mümin 18 Zalimler, azabı görecekleri zaman geri dönülecek bir yol var mı diyecekler. Kesinlikle bilin ki, zalimler sürekli bir azab içindedirler. Şura 45 Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Doğru yola eriştirmez. Saf 7 Zalimlere gelince Allah onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. İnsan suresi 30. ayet. Ve zalimlerin yöneticilik yapma hakkı yoktur. İbrahim aleyhisselamın sülalesi çocukları bile olsa. Evet, on Muharrem bize bunları düşündürmeli ve zalim ve fasıkların yöneticiliği konusunda yeniden İslami ölçüleri hatırlatmalıdır. Fahrettin Razi Fahrettin Razi tefsiri kebirinde şöyle der. Zalimler Allah'ın emirlerinin kendilerine emanet edildiği kişiler olamaz. Kendilerine uyulamaz. Dolayısıyla imam önder ve lider olamazlar. Böylece fasığın ve zalimin imametinin batıl olduğu bu ayetin delaletiyle sabit olmuştur. Efendimiz buyurur ki Yaratana isyan konusunda hiçbir mahlûka itaat olmaz. <gülüyor> Müslim imare 38. Ve yine bu ayeti kerime gösteriyor ki Bakara suresi 200, 124. ayet Fasık hakim olamaz. Hüküm mevkiine geçtiği zaman onun verdiği hükümler uygulanamaz. Şahadeti kabul edilmez. Ve Resulullah'tan naklettiği hadis benimsenemez. Fetva verse fetvasına itibar edilmez namaz için öne geçirilemez fasık ve zalimler. Dolayısıyla imamlık veya diğer bir adıyla önderlik, liderlik, devlet yönetici, yönetimi sıradan basit bir görev değildir. Babadan oğula geçen veya soy-sop takip edilen Osmanlılarda olduğu gibi bir veraset malı değildir. Zalim, facir, fasık, münafık ve müşrik gibi kimselerin gelip oturacağı bir makam değildir. Devlet başkanlığı Kur'an'ın ifadesiyle imamlık, iman, amel, şuur ve yaptırıcı güce sahip olanların hakkıdır. Bu meziyetlere sahip olmayanlar, babası ve atası İbrahim bile olsa o yüce makama getirilemez. İslam bir saltanat ve hükümdarlık dini değildir. İslam demokrasiyle izah edilecek bir din değildir. O hak ve adalet dinidir. İmamlığı sadece bir devlet başkanı olarak düşünmek de eksik düşüncedir. İmamlık, peygamber imamlığı, hilafet imamlığı, devlet imamlığı, cemaat imamlığı ve namaz imamlığı şeklinde geniş bir muhtevaya sahiptir. Hangi şekliyle olursa olsun o makamlara geçecek şahsın her şeyden önce zalim ve fasık özelliklerinden tümüyle uzak, adalet sıfatına sahip olması şarttır. İbrahim aleyhisselama denilen sözü unutmayalım. Benim e, liderlik, imamlık sözüm zalimler için geçerli değildir. Bu sadece İbrahim'in çocukları için değil, her dönemde geçerli bir kuraldır. Zalimlik ve fasıklık yaparak Allah'ın dinini hafife alan herkes için geçerli bir ölçüdür. Zalimlerin yönetime e, geçirilmesi Müslümanlar için ciddi bir problemdir vebaldir. Şirk en büyük zulüm olduğu için müşrik bir kimse büyük bir zalimdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimseler malum zalimlerin ta kendisidir. Allah'ın indirdiği dışında ona ters yasa ve hükümle hükmetmek insanları yönetmek zulüm olduğu gibi bu yönetici de zalimdir. 45 Maide suresi 45. Zulmün zıttı adalettir. Allah adaletle davranmayı emreder. Nahil Suresi 90 Bütün bunlarla birlikte nefsine uyduğundan, cahillik ve başka sebepler yüzünden adaletten ayrılan kimse zalimdir. Ve onların yönetim hakkı yoktur. İslam siyaset tarihinde hiçbir fakir kafirin imametini, yöneticiliğini hiçbir zaman tartışmamıştır. Çünkü Kur'an'la sabittir ki Kafirlerin müminler üzerine velayet hakkı, yöneticilik hakkı söz konusu değildir. Ee, Kur'an e, Allah kafirlere müminler üzerine asla velayet hakkı tanımamıştır der. Evet. İsa Suresi 141. ayet. Tartışan konu, tartışılan konu kafirlerin yönetim hakkı değil, mümin olduğu halde zalim ve fasıkların yöneticiliğidir. Bu konuda haricileri bir kenara bırakırsak ki onlar en küçük bir zulüm işleyene, bir açıktan günah işleyene karşı savaş yapmayı, kılıçlarla müdahale, müdahale etmeyi şart koşuyorlardı. Onlara göre zalim bir yöneticinin hayat hakkı söz konusu değildir. Onun dışında iki görüş vardır. Bir, mürciyenin görüşü. Bunlar Olan olması gereken durumdur derler ve hiçbir şeyin imana zarar vermeyeceği bir zihniyete sahiptir. Bugünün tasavvufu, diyaneti, televizyon müftülerinin görüşü bu batıl görüş doğrultusundadır. Mu'tezile de aynen hariciler gibi fıskı ve zulmü görülen bir yöneticimin, yönetimin yönetimi meşrudur, ve silahla da olsa onları yıkmak gerekir görüşündedir. Ebu Hanife ve ona bağlı ona yakın zihniyetteki fakihlerin görüşü ise zulümle hükmeden ve Allah'ın emirlerini terk edip yasaklarını irtikap eden kimsenin yöneticiliği batıldır. Onun vereceği emirler ve hükümler geçersizdir der. Sadece ayaklanma konusunda müminlerin güçlerinin yetmesi şartını koşar. Temkin anlayışı. Yani müminler gücü yetinceye kadar hazırlık yapıncaya kadar silahla ayaklanmaları gerekmez diye haricilerden ve muhtezili görüşten farklı bir görüş sunar. Ama fasığın hilafeti de yöneticiliği ve hakimliği de meşru olmadığı gibi şahitliği de kabul edilmez. Peygamberden bir hadis bile rivayet etse o bile alınmaz der. Yine Ebu Hanife'nin bir cümlesi şöyledir. Ümmetin malını meşru olmayan yollarda harcayan ya da zulümle hükmeden ve Allah'ın emirlerini terk edip yasaklarını irtikap eden kimsenin yöneticiliği batıldır. Onun vereceği emirler ve hükümler geçersizdir. Evet, şimdi bunları niye gündeme getirdim? Hz. Hüsey Hüseyin'i biraz daha yakından tanıyalım diye. Hz. Hüseyin peygamberin torunu Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın oğlu. Kendisi rahat bir şekilde yaşama imkanına sahip. Ümmetin bir göz bebeği. Ama feen davet üzere e, Medine'de e, Efendim yönetim e, de, e, gücü yetmeyen e, babası Şam Valisi olduğu için e, Şamda e, devlet e, yönetimini e, üstlenen e, bir sürü e, mücadele ile Hz Ali ile savaşlardan ve hakem olayından sonra kılıç zoruyla babası kendisinden, kendisinden kendisi için beyat almıştı. gezitten bahsediyorum. içkiyi seven sarhoş bir insan ve sahabelerin de hayatta olduğu bir yönetimde halife olarak babası tarafından seçildi ve krallık da böylece başlamış oldu. Yani Ümmetin hür iradesiyle, beyatlarıyla seçilmesi gereken halife babadan oğula geçmeye başladı e, Muaviye ve Yezid e, ile birlikte ve krallık ihdas edildi. Bizans'tan nice e, krallıkla ilgili e, hususlar görülerek maalesef İslami yönetimlere uygulanmış oldu. E, işte böylesine yer yer sarhoş vaziyette namaz bile kıldıran, ümmetin imamı olan, ona soyunan Yezid'e karşı Hz. Hüseyin ayaklandı. Zalimlere karşı ayaklanmayı emreden ayet ve hadislerden yola çıkarak. Sadece o değil, Hz. Ebu Bekir'in torunu, hatırlarsanız yine Eş'az, Benzer ayaklanmalarda bulunmuşlardı. Sonra etrafındakiler kendisini terk ettiler. Çünkü düşman sayısıyla kendilerinin sayısı arasında uzlaşmayacak kadar uçurum vardı. 70 kadar kişiyle 70-72 kişilik, onlarda çoğu akrabaları ve kadınlar çocuklardan da meydana geliyordu. Feci bir şekilde ne yapıldı? Teslim olma isteğine de rıza gösterilmedi. Şehit edildi. Başı vücudundan koparıldı ve çomaklara bağlanarak, şey yapılarak, saplanarak halka teşhir edildi. Yezid de kendisine niye Hüseyin'i öldürdün, öldürttürdün denilince, onu ben öldürmedim, Allah öldürdü diye faturayı Allah'a kesmeye çalıştı. İşte Hz. Hüseyin yanlış yapmıştır. Ebu Hanife yanlış karar vermiş, cahilce davranmıştır veya onlar doğru yapmışlardır da ümmet yanlış bir yoldadır. Hangisi bunu tercih edelim? İşte Hz. Hüseyin'in feci şekilde şehit edildiği gün tatlı yiyeceğimiz birbirlerimize tatlı ikram edeceğimiz gün mü olmalıdır? Eyvallah! Şiiler gibi dövünmeyelim. Sırtımıza, göğsümüze kesici adetlerle darbe vurmayalım. Ama hiç olmazsa bugünü bayram sevinci tadar gibi tatlılarla geçiştirmeyelim. Bu, Hz. Hüseyin tekrar edelim, bizim de büyük kabul ettiğimiz izinden gitmek zorunda olduğumuz peygamber torunudur. Sadece peygamber torunu değil, zalimlere karşı şanlı bir kıyama geçen, korkusuz bir cengaverdir. Safımızı ya Hüseyin'den yana alacağız ya da yezitleri savunan, onlara kılıf bulan, o günleri geçiştiren bir zihniyetten yana yapacağız. Hüseyin'in yolunu izleyenlere selam olsun. Ela inna al-kilam wa abla an-nizam. Kilamullahi melikil azizil alam. Kemakalillahu tabarikee betala fil kilam. Ve izakur el-Kur'an. Fes tamole ve ansit إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Sadak.